بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهبه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحته لا شريك له وأشهد أن محمداً أهده ورسوله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقاد هذا فوزا عظيما أما بعد فإن أصتقى الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتفاتها وكل محتفة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةِ الْضَلَالَةِ وَكُلَّ ضَلَالَةِ الْنَارِ وَبَعْدُ <gülüyor> Muhterem kardeşlerim, السلامu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Amin. Kardeşlerim, İslam'ın güzellikleri dersimize devam ediyoruz. Bugün, İslam'ın rükünlerinden ikincisi olan meleklere imanla alakalı İslam'ın getirdiği güzelliklerden bahsedeceğiz inşallah. Şimdi meleklere iman deyince cibil hadisinde geldiği gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a cibril gelip İslam'dan sorduğunda Allah'a, meleklerine iman etmendir diye devam ediyordu hadisinde. Melekler, kardeşlerim Allah Subhanahu ve Taala'nın bize haber verdiği Allah'ın gaybi yarattıklarından olduğu ve onları bazı sıfatlarla sıfatlandırdığı, onlardan bazısının bize ismini bildirdiği ve haber verdiği ölçüde haber verdiği kadarıyla onlara iman etmeyi Allah Azze ve Celle bizlere emretmiştir. Şimdi, bunun getirdiği güzellikler açısından baktığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin kitabında ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde meleklerle alakalı bize verdiği, haber verdiği kadarıyla bunda Allah Azze ve Celle'yi yüceltme vardır. Öyle ki onlardan yani meleklerin bazılarının yaratılışı o kadar yüce, o kadar kudretli ve o kadar korkutucudur ki peki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ben diyor arşın taşıyıcısı olan Allah'ın meleklerinden bir melekle konuşmam için bana izin verildi diyor. Allah bana izin verildi, verdi. Ve diyor o Allah'ın arşını taşıyan meleğin diyor kulak memesiyle omzu arası tam diyor 700 senelik bir yürüyüş mesafesi kadardı diyor. Bu da onun yüceliğini yaratılışının ne kadar da kudretli olduğunu gösteriyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cibril kendisine gözüktüğünde Allah'ın diyor onu yarattığı şekilde gördüm o, o diyor ufku tamamen kaplamış ve altı yüz tane kanadı vardı diyor. Şimdi burada bunları yaratan, melekleri yaratanın, Rablerinin Allah olduğunu düşününce onun ne kadar da yüce ve kudretli olduğunu insan anlayabiliyor. Yine vahyinde Allah Azze ve Celle'nin haber verdiği şekilde meniklere iman onları muhabbete götürür, sevgiye götürür. Onlar Allah Teala ile kulları arasındaki nedir? Vahyi nakletmede vasıtalardır. Onlar Allah'ın vahyini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırandır. Allah'ın kullar hakkındaki emirleri yerine getirendir. Yağmurun indirilmesinde, rüzgarın estirilmesinde, annenin karnındaki o yaratılışta ceninin kontrol edilmesine, kulların fiili, fiillerinin yazılmasında, ölüm anında, ölüm meleğinin, ölüm meleğinin gelip ruhların çıkarılması gibi daha birçok menetlerin ne vardır? Görevleri vardır kardeşlerim. Şimdi burada melekleri muhabbet derken, melekleri sevmemiz derken mesela Allah Azze ve Celle e, Mekkeli müşrikler, Yahudiler kim sevmiyorlardı? Hangi meleği sevmiyorlardı? Cibril Aleyhisselam'ı sevmiyorlardı. Ama Mikail Aleyhisselam'ı seviyorlardı. Buna bineyen Allah Azze ve Celle kim Cibril'e ve Mikail'e düşmansa diye Kur'an'da bahsediyor. Allah da onların düşmanıdır. Neden? Çünkü Mikail'i seviyorlar ama Cibril'i aleyhisselam'ı sevmiyorlar. İkisinin arasını ayırlıyorlar o Yahudiler, müşrikler. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle kim Cibril'e düşmansa o Mikail'e de düşman demektir. ifadesini getirerek o Yahudilerin benekleri inkar ettiklerini Kafir olduklarını ne yapıyor? Allah Azze ve Celle orada beyan ediyor. Yine kitap ve sünnetin öngördüğü şekilde meleklere iman kula meleklerin hakikatlerini öğretir. Onlar yaratılmış kullardır. Ve ibadet, kulluk adına hiçbir şeyi ne yapmazlar? Hak etmezler. Bilakis onlar da bizim gibi bir olan Allah Azze ve Celle'ye ibadet ederler. Ona kulluk ederler. O yüzden birçok kimse biliyorsunuz melekler hakkında işte Allah'ın kızlarıdır gibi veya bazı melekleri üstün görerek gö yanlış şey yaparak onlara Allah katında şif koşmaktan aynı zamanda Müslüman lütfen bundan ne atmış olur? Kurtulmuş olur. Onlar ibadetten, kulluktan yana hiçbir şeyi ne yapmazlar. Asla ve asla hak etmezler. Onlar da bizim gibi Allah'a kulluk eden Allah yarattığı melekleridir. Yine kulla meleklere imanda Müslüman için bir rahatlama vardır. Çünkü o en önemli ameli ve kastı olan allah Teala ibadet ve onun rızasını kazanma talebinde bu değerli varlıklarla ortaklık hisseder. Biraz önce bahsettiğimiz gibi. Bu ise şeytanlardan Allah'ı inkar etmeleri ona ortaklar, ortaklar edinmeleri ve müminlere olan düşman, düşmanlıkları sonucu meydana gelen tedirginin rahatsızlığın karşılığıdır. O yüzden yaratılmış bu iki grup yani melekler ve şeytanlar her ne kadar bizi kuşatsalar da ne yapamıyoruz? Onlar bizi görseler de biz onları göremediğimiz, görünmeyen gaybi varlıklardır. Bu şekilde biz İman ederiz. Efendim, üçüncü rükne geldiğimiz zaman e, o da kitaplara imandır ki bundan murat edilen Allah-u Teala'nın bazı peygamberlerine insanlara doğru yolu göstermesi ve onların irşad edilmesi için indirdiği kitaplardır. Temavi kitaplardır. Allah'ın seçtiği peygamberlere gönderdiği kitaplar. Tevrat, İncil, Zebur ve bunların sonuncusu da Kur'an-ı Kerim'dir. Şimdi kitaplara imanın güzelliklerinden bazılarını inşallah bahsedecek olursak, birincisi kitapların hepsine iman etme, semavi risalelerin hepsine Müslümanın ona bağlanması ve Onların hepsinin Allah azze ve celle'nin katından geldiğine ve hepsinin de hak olduğu, hak olarak indirildiğine iman etmeye gerektirir. Ki müminlerden öncekiler ve sondakiler alemlerin Rabbinden tek olan bir yolla hidayet bulmuşlardır ki o peygamberlerin hepsinin de dini neydi? Birdi çağırdıkları şey birdi. O da nedir? Din olan İslam dininden başka bir şey değildir. Şimdi temavi kitaplara iman allah Taala'nın kullarına olan risaletinin tek olduğunu açıklıyor. Kullarından istediği tek şey, öncekilerle sonrakiler arasında bir fark olmadığıdır. Şayet hepsi Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi işte sizin dininiz tek bir dindir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde bana İbadet edin buyurur Allah Azze ve Celle. Yine Allah katından kitapların indirilmesi, Allah Azze ve Celle'nin kullarına olan rahmetinin ve onlara ne kadar da çok ihtimam gösterdiğini gösterir. Yani Allah Azze ve Celle yarattığı kullarını seviyor ki, onlara ihtimam gösteriyor, onlara kitaplar indirerek ne yapıyor? Doğru yola girmelerini istiyor Allah azze ve celle. Öyle ki Allah gökten onların okuyacakları dünya ve dinlerinde kendileri doğru yola götürecek kitaplar indiriyor Allah subhanahu ve taala. Ve yine Kur'an-ı Kerim'in Allah azze ve celle'nin kelamı olduğuna, onda onu yüdetme ve ululama olduğuna iman etme vardır. Çünkü o sıfatlardan ve bir, bir sıfat ve Allah'ın sözlerinden kelimelerdir. Bu ise onu yüceltmeye, saygıya, Allah Azze ve Celle'nin emirlerini tamamıyla yerine getirmeye, yasakladıkları şeyden kaçınmaya ve onun yoluyla hidayete yöneltir. Yine Kur'an-ı Kerim korunmuştur Allah Azze ve Celle tarafından. Ve Kur'an'ın korunması kıyamete kadar Allah Azze ve Celle'nin tarafından, yapılmıştır. Allah azze ve celle bunu vaat etmiştir. Biz indirdik, biz koruyacağız. Bu koruyacağız buyurmuştur. Ve öndeki Tevrat, İncil gibi kitaplara Allah azze ve celle böyle bir vaatte bulunmamıştır. Kur'an'ın ne önünden ne arkasından batılın yaklaşamadığı, yaklaşamadığı bir kitap, yaklaşamadığı bir kitaptır. Bu ise mümin netislere onda Allah'ın vaat ettiği şeyde güven duygusu verir. Allah Azze ve Celle bunu korumuştur, öyleyse nefisler sarsılmaz, bunda herhangi bir tedirginlik olmaz, bu kitap hakkında herhangi bir şüpheye düşmez. Allah'ın vaat ettiği ve muradında herhangi bir şeye ne yapmaz? Herhangi bir şüpheye tereddüde düşmez. Allah Azze ve Celle Kur'an'da neden bahsetmişse, mümini müminin neyle, mümini neyi vaat etmişse, kafire neyi vaat etmişse, gerçekleşeceği konusunda müminin nedir? hiçbir şek şüphesi yoktur. Çünkü Allah bunu korumuştur. Yine Kur'an-ı Kerim, semavi kitapların sonuncusu, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme verilen en büyük mucizedir. Allah'ın yüzünü ve üstündekiler alana kadar, ta kıyamete kadar bu da böyle devam edecektir. Kur'an-ı Kerim, temiz sünnetle birlikte büyük ve küçük Müslümanların her işlerinde geri döndükleri bir kaynak olmuştur. Kitap ve sünnete bağlı oldukları müddetçe arzularda sapılmaz, istekler onun ayağını bir müminin ayağını kaydırmaz, zanlar dosdoğru yoldan ve ihtindan asla vala sapmaz kardeşlerim. İslam'ın dördüncü rükünü peygamberlere imandır. Resul ve nebilerin hepsine iman etmek imanın dükünlerindendir. Allah insanlardan, insanları Allah'ın emriyle doğru yola çağıran, kendi dinine çağıran peygamberler göndermiştir. Onlar, gönderdiği peygamberler insanların en hayırlısı, en olgunu, en iyi düşünen, doğru yolda olan kimseler tarafından seçilmiştir. Onlar, insanları bütün hayırlara sevk eden ve bütün kurtuluşa erdirenlerdir. Allah Azze ve Celle'nin emrettiği ve onların haber verdiği kadarıyla onlara iman etmeye büyük güzellikler ve büyük ayrıcalıklar vardır. Onlardan bazıları Allah'ın insanları Allah'ın yoluna çağıran peygamberler gönderdiğini imanda Allah'ın kullarına olan ihtimamının onlara karşı rahmetinin ve onları boşuna yaratmadığının ve onları başıboş bırakmadığının bir işareti vardır. Bununla beraber onların dünyada güzel bir hayat yaşanmeleri için vesileler yaratmış, ahirette de ebedi mutlulukları için de Allah Azze ve Celle bizlere peygamberler göndermiştir. Yine Peygamberlere de Allah'ın onlara insanların en üstününü, en şereflisini ve en olgununu seçtiğine iman, Allah'ın kullarına olan yüce rahmetinin ve onlara ihtimamının bir işaret. Bu ise insanları doğru yola çağıran ve helak olmaktan kurtaran olmaları için insanların en üstününü, en şereflisini ve en olgununu seçmekle Adem oğullarına Allah Azze ve Celle'nin bir yardımıdır. Yani her dönemde peygamberler gönderildikleri toplum içerisinden seçilmiş en olgun insanlardır. Her türlü olgunluk vasıflarıyla vasıflanmış insanlardır. Liderlik vasfı olan, insanları çekip çevirme vasfı olan insanlar bunlar. Peygamberler Allah Azze ve Celle o tür kimselerine yapmıştır. Peygamber olarak seçmiş ve ümmetine de bu nedir? Bu şekilde Allah'ın bir yardımı olmuştur. Yine peygamberlerin tamamına iman, onların başlarına gelen olaylar, imtihanlarla alakalı kıssaları ışığında doğru yolu bulma ve onlara uyma dairesi genişlenmiştir. Bununla Müslüman güzel örnek bulabileceği geniş ufuklar açılır ve ufku genişler. Düşünün kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin kıssalarını anlatır bizlere. Kur'an'da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresindeki insanlar, Mekke'deki Müslümanlar, ilk Müslümanlar çektikleri eziyetlerden dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelip, Ey Allah'ın Resulü Allah'a dua etsen de, Bizim içimizdeki bulunduğumuz bu durumu bizden giderse diye şikayete geliyorlar. Allah Resulü Vesselam olduğu yerde dona kalıyor, yüzü kıpkırmızı kesiliyor. Sizden önce nice kimseler vardı diyor. Onlar sırf dinimiz, Rabbimiz Allah dedikleri için yere gömülürler, yereye kadar gömülürler, testerelerle ortadan ikiye ayrılırlardı da bu onların dinlerinden dönmelerine gene de yetmezdi. Onların vücutları demir taraklarla saranırdı da yine de ne yapmazdı, dönmez dedir. Ve onlarla birlikte peygamberleri olduğu halde aralarında olduğu halde Allah'ın yardımı ne zamandır dediler diyor. Ela inna nasrallahikariib muhakkak ki Allah'ın müminlere karşı yardımı çok yakındır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ve bu şekilde birçok peygamberin ve onların ümmetlerinin kıssalarını anlatıyor Allah Azze ve Celle. Onların başlarına gelenleri anlatıyor. Ve o peygamberlerin o şeyde e, olaylar karşısında yaptığı tavırları, kimisi ateşe atılıyor, kimi kavmi tarafından öldürülüyor, kimi 950 sene kavmini çağırmasına rağmen, İslam'a davet etmesine rağmen çok az bir topluluk ne yapıyor? Ona iman ediyor. Kimisine içe Bilmem kaç sene insanları kavmini davet etmesine rağmen bir kişi bile ne yapmıyor? Davetine icabet etmiyor. Çünkü nereden anlıyoruz bunu? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o kıyamet sahnesinden bahsederken bir kimse gördüm diyor peygamber yanında hiç kimse yoktu diyor. Tek başına geldi diyor. Birini gördüm diyor bir peygamber bir avuç insan vardı bir kavim gördüm ki bu kocaman bu benim kavimim benim ümmetimde hayır olmusanın dediler diyor. Sonra koz kocaman bir e, şey topluluk gördüm ki işte bu senin ümmetindir dediler diyor. Yani bu şekilde peygamberlerin kıssaları anlatıldığı zaman onların ne güzelde örnek olduklarını ve edinilecek örnek olduklarını örnek olarak Allah Azze ve Celle bize Kur'an'da bu şekilde bahsediyor kardeşlerim. Ve yine peygamberliğin bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile son bulmasında çok büyük güzellikler var kardeşlerim. Müce hikmetler var. Peygamberlik bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ne yapmış? Son bulmuş. Ondan sonra bir peygamber gelmeyecek. O Hatemun Nebi'indir. Peygamberlerin sonuncusudur. Bu da insanların mallarını haksız yere yiyen Onların dinleriyle ve akıllarıyla oynayarak peygamberlik iddiasında bulunan yalancı ve deccellerinin yolunu kalmıştır Yani peygamber aleyhissalâtu Vesselam'dan sonra insanlar gelmiş ve sırf insanların mallarını yemek için ne iddia etmişler? Peygamberlik iddia etmişler. Ama bizim dinimiz son peygamber olarak Hazreti Muhammed'i göndermiş ve ondan sonra gökten ne yapılmıştır? Vahiy getirilmiştir. O yüzden o insanlara iman ederek küfre girmelerine de bir şekilde Peygamber Aleyhisselam'a iman ederek bunun yolu tıkanmış. O insanlar da küfür üzere olmuşlar. Onların peygamberlik iddia edenlerin kafir olduklarına ne yapılmıştır? Hükmedilmiş. Böylelikle insanları doğru yoldan ayıran bu yalanı arkasından tamamen tıkamış olmuştur. Beşinci lükün kardeşlerim ahiret gününe iman. Son gün demek kardeşlerim. Artık bitti. Bundan sonra insanların hesap için, ceza, hesap ve ceza için direkseleceği gün bu şekilde isimlendiriliyor. Çünkü ondan sonra gün yok. İnsan cennet ehli artık cennete, cehennem ehli de ne yapıyor? Cehenneme giriyor. Allah diyor ki Allah'tan başka ilah yoktur. O sizi vukuunda hiçbir şüphe bulunmayan kıyamet günü muhakkak toplayacaktır. İnsanlar kıyamet günü ikinci sura üflenildiği zaman alemlerin Rabbi için yalın ayak, çırır çıplak ve sünnetsiz olarak kabirlerinden kalkarlar. Allah diyor ki işte o gün göğü kitap sahifesini dürer gibi düreriz. Onu ilk yaratmaya başladığımız gibi hesap bütün yeniden yaratırız. Üzerimize bir vaat olarak bunu mutlaka yapacağız. Sonra siz bunun arkasından muhak mutlaka öleceksiniz. Sonra kıyamet günü yeniden diriltileceksiniz. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki kıyamet günü insanlar yalın ayak çıplak ve sünnetsiz olarak diriltirler. O günde kul ameliyle hesaba çekilir. Ve onun karşılığını görür. Buyurur ki Allah Azze ve Celle şüphesiz onların dönüşleri bizedir. Sonra hesaplarını görmek de elbette bize düşer. Kıyamet günü Rabbine kim iyilikle gelirse onun için iyiliğinin on misli sevap vardır. Kim de kötülükle gelirse onun sadece onun misliyle cezalandırılır. Orada asla edilmezler Kıyamet günü adalet terazilerini kuracağız. Bu itibarla hiçbir nefis, hiçbir şekilde haksızlığa uğramayacaktır. Ameli bir hardal tanesi kadar da, dahi olsa onu getirir de karşılığını veririz. Hesap gören bir hakimi mutlak olarak biz yeteriz buyuruyor Allah Azze ve Celle. İşte insan bir günün miktarı elli bin sene olan o mevkifte durur. Güneş insanlara bir mil yaklaşır. Herkesin ameli nispetinde insanlar tere boğulurlar. Kiminin teri ta kendisini aşmıştır. Kiminin teri beline kadar gelir, kiminin beli aşık kemiğine kadar, kimi ayağına kadar gelir. İşte o gün Allah Azze ve Celle'nin Rahman'ın arşının gölgesinden başka bir gölge olmayan o zamanda Allah Azze ve Celle 7 sınıf insanı gölgelendirir. Allah Azze ve Celle o, o gölgede gölgelenmeden eylesin kardeşlerim. Ondan sonra Allah Azze ve Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellemin havzının soğuk ve tatlı suyundan içmekle nimetlendirilir. Allah'ın Allah fazlından isteriz kardeşlerim. O gün her terde içinde amellerinin yazılı olduğu kitabı verilir. Buyurur ki Allah Azze ve Celle her insanın boynuna kendi amelini doladık. Kıyamet günü de kendisinin açık göreceği bir kitap veya amel defteri çıkarız. Ona kitabını oku, bugün nesin bir hesapçı olarak sana yeter deriz. O gün ona amelinden başka hiçbir şey fayda vermez. Ne anne, ne baba, ne kardeş, ne de başkaları asla ve asla ona fayda veremez. Bilakis kendisinden belki bir şeyler ister korkusuyla ondan kaçar diyor. يَوْنَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ مْرِئِمْ يَوْنَ اِبْنِ شَأْمُ يَوْنِ O gün kişi kardeşinden, anasından, babasından, karısından ve oğullarından kaçar. O gün onlardan her kişinin kendini meşgul eden bir işi vardır. Günahkar o günün azabından kurtulmak için oğullarını fiddi olarak verseydi de kurtuladı. Yine Sırat Köprüsü cehennemin üzerine kurulmuştur. Müminler oradan cennete geçerler. Kafirler de oradan cehennemde toplanırlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti Sırat Köprüsü'nden ilk geçenler olacaklardır. Ve yine o günün sonunda ya cennet vardır ya da cehennem. O ikisi insanlar için bir ebediliğin başlangıcıdır. Cennet Allah'ın kendilerine gerekli kırdığı şeylere iman eden, Allah'a ve Resulüne itaat eden, Allah'ın ihlaslı olan ve Resulüne uyan, Allah'ın kendisinden hakkıyla korkan kulları için hazırladığı nimetler vardır. Nimetler diyarıdır. Orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiç kimsenin aklına gelmeyen nimetler vardır. Allah-u Teala buyurur ki iman edenler ve Salih ameller işleyenler ise bunlar da halkın en hayırlılarıdırlar. Bunların Rableri katındaki mükafatları içinde ebediyen kalacakları ağaçları altından ırmaklar akan adın cennetleridir. Allah onlardan hoşnut olmuştur. Onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Bu mükafat Allah'tan hakkıyla korkan kimseler içindir. Yine yaptıklarına mükafat olmak üzere hoşlanına gidecek nimetlerden kendileri için gizli tutulan şeyleri hiç kimse bilemez buyurur Allah Azze ve Celle. Cehennem ise Allah'ı inkar eden, Resulüne isyankar olan zalim kafirler için Allah Teala'nın hazırladığı azap diyarıdır. Orada akla gelmeyen ceza ve azabın çeşitleri vardır. Allah Teala buyurur ki kafirler için hazırlanan ateşten sakının. Biz zalimler için alevi kendilerini kuşatacak olan bir ateş hazırladık. Eğer yardım isterlerse yüzleri kızartan erimiş maden gibi bir su ile yardım olunurlar. O su ne kötü bir içecek ve o ateş ne kötü bir dayanaktır. Ahiret gününe imanın güzelliklerinden bazıları Kardeşlerim, karşılık ve hesabın olduğu o güne iman da Allah'ın adaletinin ve rahmetinin kemaline yüce bir delildir. Öyle ki o gün zalim zulmü'nün iyilik sahibi de iyiliğinin karşılığını görecektir. O gün boynuzsuz koyun boynuzlu koştan hakkını alacaktır. Ahiret gününe iman nefsin dine aykırı arzularından, aşırılığından, düşmanlığından ve bir şeylere zorlamasından alıkoyan en yüce caydırıcı olacaktır. Öyle ki bir şey yapmaya niyetlendiği zaman bilir ki ameli onun karşısına çıkacak ve o yaptığı zulümden dolayı yarın kıyamet günü Allah Azze ve Celle'nin karşısında hesap verecek, onun cezasını çekecek. İşte o zaman bu düşünce böyle düşündüğü zaman ne yapacaktır? O yapacağı zulmü veya haramı yapmaktan kendisini alıkoyacaktır. Yine ahiret günü iman insana bela ve musibetlere sabretmesinde en büyük yardımcıdır. Çünkü insan bu dünya hayatında dert ve sıkıntıdan kurtulamaz. Belalara sürekli düçar olur. Kıyamet günü Allah'ın sabreden kulları için hazırladığı ecir ve sevaplara ulaşmak için sabrını muhafaza etmek zorundadır. Bu ise sıhhat, mal ve evlattan yana kaybettiği her şeyde onun için büyük bir teselli olur. Yine ahiret gününe iman insana dünyaya güvenmekten ve aldatılmaktan alıkoyar. Çünkü ahiret gününe iman eden bir mümin bilir ki, Dünya geçicidir, menfaati az ve ömrü çok kısadır. Dünyaya ancak ona aldanandan başkası bel bağlamaz. İnsan yakında bu dünyadan ebedilik hayatına göç edecektir. Ahiret gününe iman, Müslümanın her işinde orta yolu olmasına yardımcı olacaktır. Kendisine dünyadan bir nasip gelse, onunla kibre ve şerre varacak şekilde büyük bir sevinçle sevinmez. Birakis ondan hacetini alır, Allah Teala'nın kendisine bahşetmiş olduğu o nimetiyle sevinir. Ve kendisine bela bir sıkıntı isabet etse, o zaman asla ve asla ümitsizliğe düşmez. Birakis sabreder ve sevabını Allah'tan bekler. Bilir ki her belanın ardından bir kurtuluş vardır. Dünyanın tamamı geç tamamı geçicidir. Rahatlık ve saadet dünyada Allah-u Teala'ya edenler için ahiret hayatındadır. Yine ahiret gününe iman, salih amellerde ve ifaat etmede insanı yarışa sevk eder. Çünkü ahiretteki karşılık amelin değerinde ve yine amelin cinsindendir. Dünyada ne kadar amel işlemiş iseniz, cennetteki dereceniz, mevkifiniz de ne yapacaktır? O derece yüce olacaktır. Ve bu da İslam'ın hoş görmediği fiilleri terk edip hayırlı yap, işler yapmaya sevk eden kendisini hareketi geçiriyor. Muharrik kendisini harekete geçirecek bir unsur olacaktır. Yine ahiret gününe iman insanlarla ve toplumun tümüyle güzel ahlaka yöneltir. Çünkü bunların hepsi kıyamet gününde Allah katında karşılığının görüleceği amellerdir. Bundan hareketle Allah'a ve ahiret gününe iman eden birinin ahlakı güzel olur, hayatı güzelleşir, hayrı çoğaltır ve şerri azalır. Acaba bu anlattıklarımızın ışığı altında bizler hakkıyla ahiret gününe iman ediyoruz kardeş. Allah Allah'a edenler de Evet. Altıncı rükün. Kaza ve kadere iman etmektir kardeşlerim. Şu an kadar etmedin mi? Ahiret dinle iman etmeyen Müslüman ki o şafi, şafiye değiliz. Geleceğe yönelik. Ettik edeceğiz anlamda. Şafik Tahkik yöne, edeceğiz. inşallah diyor ya <gülüyor> bu doğru öyle cevap. Veriyor. Evet. Kader <gülüyor> Allah hayırlı versin kardeşlerim. Kader kardeşlerim hikmetinin gerektirdiği ve önceki ilmine göre Allah Azze ve Celle'nin kainats olan takdiridir. Kaza ise Allah için takdir, Allah'ın onun için takdir ettiği şeyin gerçekleşmesidir. Ee, burada kadere imanla alakalı bazı ruhünler var. Onlardan bahsetmeyeceğim. Direkt onun e, çünkü ayrı bir konu. Konumuz Güzelliklerden bahsetmek olduğu için direkt güzelliklerle geçeceğim kardeşlerim inşallah. Kadere, kaza ve kadere imanın güzelliklerinden bazıları gönlüne yalnızca Allah'a güvenme ağacını yetiştirir. Çünkü fayda ve zarar veren yalnız ve yalnız Allah'tır. Allah'ın onun için yazdığı dışında Allah'tan başka kimse ne ona fayda verebilir ne de zarar verebilir. Akıllı kimse fayda ve zarar vermeye güç yetiremeyen biri için ameliyle kast etmeyi kendine yakıştıramaz. Dünya ve ahirette zarar ve fayda verme elinde olana arz eder. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İbni Abbas'a şu şekilde tavsiye ediyor. Şunu bil ki ümmet sana bir fayda dokundurmak için bir araya gelseler, ancak ve ancak Allah'ın sana takdir ettiği kadarıyla fayda dokundurabilirler. Yine ümmet sana bir zarar vermek için bir araya gelseler, ancak ve ancak Allah'ın sana ezelden takdir ettiği kadarıyla zarar verebilirler. Çünkü kalemler kaldırılmış, sayfalar kurulmuştur diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Allah diyor ki şunu bil ki ee, hadiste özür diliyorum ee, biraz önce zikrettiğimiz hadiste yine bir Müslümanı işlediği, istediği yere şeye ulaştığı onu elde ettiği zaman kendini beğenme duygusunu uzaklaştırır. Çünkü bir Müslüman isteğine Allah Azze ve Celle'nin takdiri ve fazlıyla ulaşır kendini beğenme, kişiye hakiki nimet verici olanın Allah olduğunu unutturur. Yani bir şeyi elde ettiğiniz zaman, o Allah azze ve celle'nin sizin için olan ezelden takdiri ve fazlından başka bir şey değildir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ne? Allah-u Teala'nın kaderinden olan şeylerde, nefsin ve rahat ve huzur bulması vardır. Sevdiklerinin ölümüyle veya başına hoş olmayan bir olayın gelmesinde asla asla tedirgin olmaz. Çünkü bunlar göklerin ve yerin mülkü kendisinin olan Allah'ın kaderiyledir ve muhakkak olacaktır. Bundan asla ve asla kaçış yoktur. Onun içindir ki Allah buyuruyor ki gerek yerde ve gerek kendi nefislerinizde başına gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmazdan önce bir kitapta yazılmamış olsun. Bu şüphesiz Allah'a çok kolaydır. Bunu önceden yazmış olmamız, elinizden kaçana üzülmemeniz, Allah'ın size verdikleriyle de sevinip şımarmamanız içindir. Allah büyüklenip önlen hiç kimseyi sevmez. Hiçbir musibet Allah'ın izni olmadıkça isabet etmez. Kim Allah'a iman ederse Allah da onun kalbine hidayet verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Alimlerden biri diyor ki kardeşlerim, o öyle bir adamdır ki kendisine bir bel musibet, bela isabet eder ve o bilir ki kendisine başına gelen Allah katındandır. Ona razı olur ve ona teslim olur. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki müminin işine şaşılır. Çünkü bir müminin her işi hayırdır. O müminin başına güzel bir olay gelse şükreder. Bu kendisi için hayırlıdır diyor. Ve yine o müminin başına kötü bir musibet gelse sabreder. Bu da onun için hayır. Ve bu özellik sadece müminde olur. Hani bazı insanlar vardır bir hayır derler ya işte bu sadece ve sadece mümin için geçerlidir kardeşlerim. Başkası için değildir. Bu da Allah Azze ve Celle'nin mümin kuluna olan bir nedir? Fazlıdır, sebebidir kardeşlerim. Bir lütfudur. Yine kaza ve kadere imanda mümin Allah'a olan imanıyla yücedir ve değerlidir. Allah Sübhanahu dışında hiç kimse için zelil olmaz hiç kimse için boynunu eğmez. Çünkü o bilmektedir ki fayda ve zarar verme yalnızca Allah'ın elindedir. Her şeyin mülkü elinde olan yalnızca yalnız Allah'tır. Onun emri dışında hiçbir şey meydana gelmez. Yaratma ve emir O'nundur. Mahlukat O'nun yarattığıdır. Emir O'nun emridir. Bundan sonra hiç kimseye bir şey kalmaz. Yine güzel sonun Allah'tan Hakkıyla korkanlar için olduğunu Kesin bir bilgiyle bilme vardır Kaza ve kadere imanda Bu ise Allah'a iman eden Bir müminin kalbini Güzel sonucun Muttakilerin olduğuna emin kılar Yardım sabırla Beraber gelir ve Her zorlukla birlikte bir Kolaylık vardır Musibetler belalar En fazla yaz bulutudur Ve muhakkak dağılır giderler Muhakkak her gecenin ardında bir sabah vardır. Hak muhakkak surette ortaya çıkacaktır. Bunun ikindir ki, Ümitsizlik, ümidi kesmek yasaklanmıştır. Buyurur ki Allah Azze ve Celle, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin, Zira Allah'ın rahmetinden, Kafir olanlardan başka kesmez. Bile, bile, bilemezsin. Belki bundan sonra Allah, Yeni bir durum çıkara veririz evet diyor Allah Azze ve Celle. Allah, ben ve peygamberim mutlaka galip geleceğiz diye yazmıştır. Şüphesiz Allah daima kuvvetlidir, daima galiptir. Yine kader iman, hayır ve şerri ayırt etmesi, hangisinde maslahat var, hangisinde hileler, düzenbazlıklar var, insanlarda vuku bulan doğruluk, yalan, adalet, zulüm ve her şeyi anlaması için, Allah'ın kuluna verdiği, ihsan ettiği aklı idrak etmesini sağlar. Yine ona var olan şeyleri seçme hürriyeti, seçtiği şeyi yapma gücü verdiğini, onun yaptığı şeylerden sorumlu kılmasını idrak eder. Yine kadere imanda haset, kin, nefret gibi kalbi hastalıkların giderilmesi vardır. Çünkü hakkıyla kadere iman eden bir mümin bilir ki, Rezzak olan, rızık veren, çetin kuvvet sahibi olan yalnızca Allah'tır. Falana verip filana vermeyen Allah'tır. İleride ise şayet buna itiraz ederse o ancak Allah'ı azze ve celle'nin kaza ve kaderine itiraz etmiş olur. Yani ben neden fakirim de falanca zengin, ben neden mutsuzum da falanca mutlu gibi Sözler aslında kaza ve kaderine ne yapılan? Yapılan bir itirazdır kardeşlerim. Bir mümin her tarda içinde bulunduğu duruma ne yapması? Şükretmesi gerekmektedir. Yine gerçeği bütün çıplaklığıyla söylemek, onu açığa vurmak, hakta cesur olma, kafir veya zalimlerden korkmamayı gerektirir kaza ve kadere iman. Bu ise Allah'a kaza ve kaderinde imanı ve ona güvenle, ona tam bir tevekkülle ve onun yolunda başına gelen belalara sabretmesiyle gerçekleşir. Çünkü o, ecellilerin, Allah'ın, yalnızca Allah'ın elinde olduğunu ve rızıkların yalnızca onun katında olduğuna ikna sahibidir. Kullar ellerinde ne kadar kuvvet ve asker bulundururlarsa bulundursunlar, Bundan hiçbir şeyi ne yapamazlar elde edemezler. Yine kadere iman desarete ve gözü petleye teşvik eder. Çünkü insanın ne zaman öleceği önceden takdir edilmiştir. Ömür, hayat Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Ona ancak Allah'ın onun için yazdığı isabet eder o başına gelir. İnsanın şunu iyice bilmesi gerekir ki Allah bir şeyi takdir etmediği müddetçe ona hiçbir şey zarar veremez. Çünkü o Allah'ın koruması altındadır. İnsan Allah'a davette şerefli, onurlandırıcı işlerde yiğitlik ve gözü tehdit içerisinde yola koyulur. Çünkü o şunu iyice bilmektedir ki ona ancak Allah'ın yazdığı isabet eder, ancak o yazılandan yazılan başına gelecektir. Allah dinimize hayır versin. Saydıklarımıza hakkıyla iman eden hayatına geçiren kullarından eylesin. Hakkı hak hakkı hakka tabi olan batılı da batıl bilen, bilen ve ondan sakınan kullarından eylesin. Allahım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip edeyle. Allahım Allah hem dünyada hem de ahirette bize iyilik ver ve bizi cehennem azabından koruyarak. Tanrıtsal Allah muvaffaklık. illa